Ah emma, dadıyı başından sardıktan sonra Bay Leo'nun koluna girdi. Bir süre hızlı hızlı yürüdü, sonra yavaşladı. Çevresine göz gezdirirken bakışları delikanlının omzuna ilişti. Leo'nun redingotunun kadife bir yakası vardı. İyi taranmış kestane rengi düz saçları yakasının üzerine dökülüyordu sonra genç kadın onun tırnaklarına da dikkat etti tırnakları Yonville'de alışılmış olduğundan daha uzundu zaten noter katibi tırnaklarına iyi bakmak için çok uğraşıyordu bu iş için yazı takımının içinde özel bir çakı bile bulundururdu derenin kıyısından ilerleyerek Yonville'e döndüler Yazın yatağı daha genişlediği için dere bahçelerin duvarlarını temellerine kadar açık bırakıyordu. Bahçelerin önünde de suya kadar inen birkaç basamaklık bir merdiven vardı. Dere sessiz sedasız hızlı hızlı akıp gidiyordu. Soğuk bir görünümü vardı. İnce uzun otlar suyun akıntısına uyarak hep birden eğiliyorlar sanki oracağı bırakılmış yeşil saçlar gibi suyun berraklığı içinde yayılıyordu. Kimi zaman sazların tepelerinde ya da nülüferlerin yaprakları üzerinde ince ayaklı bir böcek yürüyor, gelip bunların üstüne konuyordu. Güneşin ışığı dalgaların içindeki ufacık hava kabarcıklarından geçiyor, bu kabarcıklar birbirlerini kovalarken, patlıyordu. Dal diye bir şeyleri kalmamış yaşlı söğütler, suyun içinde kuru kabuklarının yansımalarını seyrediyorlardı. Daha ileride çepeçevre çayırlık boş gibi duruyordu. Çiftliklerde yemek saatiydi şimdi. Genç kadınla arkadaşı yürürlerken yolun toprağı üzerinde ayaklarının çıkardığı ölçülü sesleri Birbirlerine söyledikleri sözleri Emma'nın giysisinin hışırtısını duyuyorlardı. Üst yanlarında kırık şişe parçaları bulunan bahçe duvarları tıpkı bir sera gibi sıcaktı. Tuğlaların arasında şebboylar bitmişti. Emma geçerken açık şemsiyesinin ucuyla solgun çiçeklerine dokunduğu zaman çiçekler sarı bir toz halinde dağılıp dökülüveriyorlar ya da dışarıya sarkan hanım ellerinin filbaharlarının bir iki dalı şemsiyesinin saçaklarına takılarak ipek kumaşın üzerinde bir ara sürükleniyordu genç kadın gidecek misiniz diye sordu e, fırsat bulursam birbirlerine söyleyecek başka şeyleri yok muydu hiç E bununla birlikte gözleri daha ciddi sözlerle doluydu. Bir yandan beylik cümleler bulmaya çalışırken, bir yandan da kendilerine aynı gevşekliğin kapladığını duyuyorlardı. Ruhun bir mırıltısıydı bu. Derindi, sürekliydi, seslerin mırıltısından daha baskın çıkıyordu. Bu yepyeni, hoş durumdan <gülüyor> şaşırmışlardı. Ama bu yüzden ne duyduklarını birbirlerine anlatmayı ne de bunun sebebini araştırmayı düşünüyorlardı. Gelecek mutluluklar da tıpkı tropik ülkelerin kıyıları gibi önlerindeki sonsuzluk üzerine kendi gevşekliklerini yansıtırlar, hoş bir meltem estirirler, insan bu sarhoşluk içinde kendinden geçer Görünmeyen ufka aldırmaz bile. Bir yerde toprak, hayvanların gelip geçmeleri yüzünden çökmüştü. Bu nedenle çamurun içinde aralıklı olarak yerleştirilmiş kocaman yeşil taşlara basarak yürümeleri gerekti. Çoğu zaman genç kadın ayağını nereye basacağını görmek için biraz duruyor, dirseklerini havaya kaldırıp gövdesini eğerek halka, kararsız gözlerle bakınıyor sallanan bir taşın üzerinde sendeliyor o zaman da su birikintilerinin içine düşmekten korkarak gülmeye başlıyordu Emma kendi bahçesinin önüne geldiklerinde küçük kapıyı itti basamaklardan çıktı kayboldu Leon da iş yerine döndü patron yoktu dosyalara bir göz attı sonra kalemini yonttu şapkasına alarak çıkıp gitti. Arkül bayırının üzerinde ormanın kıyısında bulunan otlağa gitti. Çamların altında yere uzandı. Sonra parmaklarının arasından gökyüzüne baktı. Kendi kendine nasıl da canım sıkılıyor, nasıl da canım sıkılıyor diye söyleniyordu. Arkadaşı Hume ve patronu Bay Giyom ile Bu köyde yaşadığı için halini pek ayrı buluyordu. Hele Bay Guillaume'un işten baş kaldırdığı yoktu. Altın saplı gözlükleri, beyaz kravatının üzerinde kırmızı favorileri vardı. İlk zamanlar katibinin gözlerini kamaştıran İngiliz vari sert davırlar takılmıştı ama ruh inceliklerinden habersizdi. Eczacının karısına gelince, Bu kadın Normandiya'daki eşlerin en iyisiydi, koyun gibi uysaldı. Çocuklarını, anasını, babasını, yakınlarını severdi. Birisinin başına bir felaket gelse oturup ağlardı. Evinin içi damadağındı, kadıncağız da korsa takmaktan nefret ediyordu. Ama hareketleri çok hantal, sözleri çok can sıkıcı, görünüşü pek bayağı, sohbeti pek yavandı. Kadın 30'unda Leon 20'sindeydi. Yatak odaları karşı karşıyaydı. Kadınla her tarının gürü konuşuyordu ama onun birisine karılık edebileceğini, sırtındaki entari'den başka dişiliğini gösterir bir şeyi olabileceğini düşünemiyordu bile. Sonra başka kim vardı? Ha, bine. E birkaç tüccar, 2-3 meyhaneci Nihayet e, belediye başkanı Bay Tuvaşey ile iki oğlu vardı. Bu ikisi halleri vakitleri yerinde ters, kalın kafalı şeylerdi. Topraklarını kendileri ekip biçerler, ailece tıka basa yiyip biçerlerdi. Sofu şeylerdi de ha ama sözleri sohbetleri çekilir gibi değildi. Bütün bu insanlar arasında Emma'nın çehresi, daha uzak olmakla birlikte tek başına beliriyordu. Evet, uzaktı bu şehre. Leo'nun kendisiyle genç kadın arasındaki uçurumları andıran bir şeyler bulunduğunu seziyordu çünkü. İlk zamanlar delikanlı, eczacıyla birkaç kez genç kadının evine gitmişti. Şal, onu evinde ağırlamaya, hiç de uzun boylu istekli görünmemişti. Leon'da saygısızlık edilebileceği korkusuyla, hemen hemen olanaksız olan bir yakınlık kurma arzusu arasında, ne yapılacağını bilemiyordu. İlk soğuklar başlar başlamaz, Emma odasını bırakıp salonda oturmaya başladı. Burası basık tavanlı uzun bir odaydı. Ocağın üzerinde aynaya doğru yayılmış ve Sık yapraklı bir çiçek saksısı vardı. Emma pencerenin önündeki koltuğuna oturduğu zaman köydeki insanların kaldırımdan geçtiklerini görüyordu. Leon günde iki kez dairesinden Leon Dorhan'a gidiyordu. Emma uzaktan onun geldiğini duyuyor, kulak kabartarak eğiliyordu. Delikanlı da hep aynı tarzda giyinmiş halde başını çevirmeksizin Perdenin önünden geçip gidiyordu. Akşam olurken genç kadın başladığı gergefi dizlerin üstüne bırakıp Çenesini sol avucuna dayadığında Bu birdenbire kayıp giden gölge ortaya çıkıverince irkiliyordu. Ardından kalkıyor, hizmetçiye sofrayı kur diyordu. Akşam yemeği yenildiği sırada Bay Hume geliyordu. Başlığı elinde kimseyi rahatsız etmemek için sessiz adımlarla içeri giriyor, her zaman aynı şeyi söyleyerek iyi akşamlar çocuklar diyordu. Sonra masanın başında karı kocanın arasındaki yerine yerleşiyor, doktora hastaları hakkında haberler soruyordu. Charles da vizite ücretlerinin ne kadar olabileceği hakkında ona akıl danışıyordu. Sonra gazetenin yazdıklarından söz ediliyordu. O saatte Hume gazetede ne varsa hepsini hemen hemen ezberebiliyordu. Bütün bunları kendisi de gazeteci olması nedeniyle bazı düşünceler ileri sürerek anlatıyor, Fransa'da olsun, yabancı ülkelerde olsun ne kadar felaket haberi varsa bunları da unutmuyordu. Konuşacak bir şeyleri kalmayınca bu kez de sofrada gördüğü yemekler hakkında fikir yürütmeye başlıyordu hatta kimi zaman yerinden kalkarak nazik bir tavırla evin hanımına en yumuşak parçayı gösteriyor ya da hizmetçiden yana dönerek yahnilerin nasıl pişirileceği baharatın sağlığa zarar vermeden nasıl kullanılacağı hakkında akıl öğretiyordu bu arada yemeğin kokusundan et suyunun lezzetinden öz sulardaki peltelerden yutkunduracak biçimde söz ediyordu. Zaten eczanesinin içi nasıl kavanozlarla doluysa, Hume'nin kafası da öylece türlü reçetelerle doluydu. Çeşit çeşit reçelleri, sirkeleri, tatlı likörleri gayet iyi yapıyor, sonra az ateşte yemek pişirmek için yeni icat edilmiş maltız, mangal benzeri ne varsa hepsini peynirleri uzun süre koruma, sirkeleşmeye başlayan şarapları içilir hale getirme yöntemlerini çok iyi biliyordu. Saat 8'de Jüstün ezaneyi kapamak için ona almaya geliyordu. Bunun üzerine hele hizmetçi de odadıysa Hume Kalfa'ya alaylı gözlerle bakıyordu. Jüstünün Doktorun evine gelmekten pek hoşlandığını sezmişti çünkü. Bizim oğlan bugünlerde bir acayipleşti. Sizin hizmetçiyi abayı yakmadıysa ben de ne olayım diyordu.